İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Emre hocam günaydın. günaydın. Günaydın İzel Bey. Günaydın Can, günaydın Ferhat Günaydın. Ayrıca şeyde nice yıllara diyoruz Barbie için. Aa, evet kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Barbie diyoruz. İyi yıllar diyoruz. Yani şu ana kadar 1900, 1696 tane Barbie satılmış oluyor. Biz programa başladığımızdan beri hesap ettik. Ee, Kore'ye buradan gireceğinizi bilseydim. Var bir karikatürü de gösterirdim. Anlatırdım ama. <gülüyor> ee... <gülüyor> Biz kaçırmışız. Fakat bir şey soracağım. Önce konulara girmeden. Evet. Ya 60 yaşındaymış. 2 gün önce oldu. 9 Mart'ta. Hiç göstermiyor değil mi İzal? Göstermediği gibi çok tatlı e, marifetleri var yani. Mesela deniz kızı vardı var biliyor musunuz siz onu? şey e, Bacakları şey balık şeklinde. E, onun da bardisi var. Yani göstermiyor e, ne diyeyim. Yani Allah herkese nasip etsin böyle bir kısmet. Evet. Bardi. Şu anda artık 1700 oldu satış. 1700 oldu. Evet. İki saniyede bir tane mi gidiyor? Evet, iki saniyede bir tane. İyi. Var mı e, koleksiyonunuz evde? Barbi koleksiyonu? Olmaz olur mu? Silahlı barbiler biriktiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben de Ken var. Ha. Favorim Ryu. Ken'in modası geçti ama galiba. Değil i̇şte mi? o yüzden Ryu. Evet ya çok kötü. Ben bunun geride kalmış, uyanamamışım. Neyse. Peki devam. <gülüyor> Biz şimdi. <gülüyor> Bugün bir bir maalesef bir günün daha var. Ee çok büyük bir karikatür ustamızın e, ölüm yıl dönemi. Evet, Turan dokuz Selçuk. Yıl, evet, dokuz yıl önce yitirmiştik Turan Selçuk'u. Yani, hani Yaşar Kemal'in çizginin edebiyatçısı olarak tanımladığı Turan Selçuk, bütün dünyada çok tanınmış, e, hakikaten e, usta bir, e, yani bir grafik ustası ve karikatürist aynı zamanda ve eserleri de pek çok e, müzenin koleksiyonları arasında. E, Ondan sonra farklı kılan. E, yani bu 1950 kuşağı diye adlandırılan Türk model karikatürünün öncülerinden olması. Steinler i̇şte günü gidip e, kendine az bir ekol yarattı. E, ve aynı zamanda çizgiyle mizah deyiminin de isim babası kendisi. E, gerçekten de Turan'ın mizahı kendine as o yalın çizgilerinin içinde e, gizli. Yani o onun karikatürleri zamansız 30 yıl önce çizdiği karikatürler bakarsanız bugün bile hala geçerlidir. Ee, aslında Turan'ın karikatürlerini e, Anlatmak e, bence Mümkün değil yani evet. onları dinlemektense Seyretmek çok daha Keyifli ve heyecan verici Bu nedenle ben Turan'ın karikatürlerini Anlatmak yerine sözü e, Çetin Altan'a bırakmak istiyorum. Bakın Turan'ın karikatürü için e, Ne demiş şöyle bir anlatılan adım çok kısa e, Turan'ın eserlerinde Yazılı espriden bir Koltuk değneği bulamazsınız Espriyi hicif, tezat ve beşeri zaaf karikatürün altında değil, çizginin içindedir. Bir cami kapısı önünde çıkarılmış bir çift ayak, ayakkabısız adamın ibadeti diye adlandırabileceğiniz bu muazzam tablo kelimelerin bittiği yerde başlayan sosyal bir sanat harikasıdır. Böyle evet. tanımlıyor, böyle anlatıyor. Ee, benim de bu programı aldığım e, Turan Selçuk'un karikatürünü izlediğim Çetin Altan zamanında. Evet, evet çok güzel. Ee, ben de Turan, kendisini tanıma fırsatına, onuruna erişmiştim. Evet. Ee, Turan'ın bir de Abdülcan Bazı vardı. Çizgi romana ilgili ilgisini hemen herkesin bildiği o yerli ve milli çizgi romanımız. Ee, Turan'a özgü yine geometrik çizgilerle hayata geçirilen bir çizgi roman karakteri Abdülcan Baz. E, fakat orada mesela kalıcı kah kadın kahramanlara pek yer vermiyor. Daha doğrusu kadın karakterler biraz daha böyle erotik şekilde falan e, mevcutlar. E, ben rastlamadım açıkçası. Fakat bir albümü var, bir macerası var. Kadın nedirsin adın diye bir e, macerası var. Bilmiyorum hatırlayacak mısın Ömer? Yok hatırlamıyorum. O bir tipi vardır. Simsi, simsi, gözlüklü, sami diye bir evet. tipi vardır. Bir vardır. O kadın kılığına girmek zorunda kalır. Ve e, toplum içinde, yani o genel günlük yaşam içinde kadının e, güçlüklerini yakından tatmaya başlar. Buradan tabii ki sözü 8 Mart'a getirmek istiyorum. Evet, aynen öyle. <gülüyor> e, şimdi geçtiğimiz Cuma akşamı Dünden biraz e, yabancı haber ajansları tuhaf haberler geçmeye başladı. Sözde e, İstiklal Caddesinde taksim'i e yürümek isteyen kadınlara güvenlik güçleri biber gazıyla falan saldırmışlar. Plastik mermi sıkmışlar falan. Açtım baktım televizyonlarda hiç öyle bir şey yok. Yok ee, değil mi? Sabah gazetelerde de tek bir şey göremedim yani Cumhuriyet tarihinde. Bir iki gazete daha var evet. Sonra bir arkadaşım anlattı işte. Onu aradım konuştum. E, başından geçenleri anlattı. Kız, kadıncağız gazdan korunmak için ve yolundaki mağazalardan birine sığınmış. Ee, hala öksürüyordu Cemal Hoca'sı bana. Hazilme e, tehlikesi atlatanlar da olmuş. Evet. Bizzat evet. E, Her mağazada kapılarını açmamış. Bazıları açmış ama. Bazıları açmış evet. Bazıları açmış. Tek ee, önemli bir haber değildi herhalde. Evet, değil, yoktu haberler. Yoktu <gülüyor> ama. <gülüyor> Yabancı basın nedense işte ...diş miraklar pek biraz ilgi gösterler her zamanki gibi insanların gazlanmasına değil mi? Evet, evet, evet. evet. kadınların e, kadınların bir de yüz binlerce kadın yüz binlercesinin İspanya'da başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yürüdüğü bir dönemde evet ilgi çekebilir. Oysa yani 2 sene önce Geçen sene falan yani müthiş bir e, Görüntü vardı yukarıdan böyle Çekilen fotoğraflar falan Gerçekten çok e, etkileyici Bir görüntü vardı her neyse Can Baytak'ın karikatürüne geçmek istiyorum e, Bu e, Cuma gecesi Taksim'de yaşananları Bir anlamda karikatürcü Gözüyle çok güzel özetlemiş e, Karikatürde görüyorsunuz Yara bere içinde yatan Yerde yatan e, ve e, Karşısında üstünde hemen hemen eli bıçaklı bir e, adamın saldırısı karşısında e, can hıraş feryat eden bir kadın var. İmdat polis diye bağırıyor e, kadın. E, karikatürde sağ tarafta bir de polis var. Elindeki e, işe o an e, yapmakta olduğu işe ara verip şöyle hafif yan gözle kadına bakıyor. Kadın evet. tabii polisin yapmakta olduğunu görünce Boş ver, boş ver diye şikayetinden vazgeçiyor. Evet, polis o sırada <gülüyor> kadını dövmekle meşgul. 8 Mart evet diyen yani kadını. Evet, evet. Kadını dövmekle ve gaz bulutlarının içine, e, gaz bulutlarının içine yerlerde sürüklemekle meşgul. Evet, saçından çekerek. <gülüyor> evet, boş 8, ver diyorum. Evet. <gülüyor> evet. 8 Mart'ta işte böyle olayların yaşandığı Türkiye... E, kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim imkanları, sağlık ve kadının politik açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere dayanan cinsiyet eşitliği değerlendirmesini hala 130. sırada, 130. sırada yer alıyormuş. Yani hala diyorum çünkü yıllardır ben bunu haberi okurum böyle. Yani en az 2-3 yıldır hep 130. sıradayız. Ee, Kadın eşit, fırsat eşitliği da Evrensel Gazetesi'nden sefer serdi de dünkü karikatüründe bu konuya değindi. Ee, başlığı kadınlar için en iyi ülkeler sıralamasında Türkiye 130. sırada. Ee, bu karikatürde de yine yüzü maalesef yara bere içinde. Hatta tek kızı kapalı, moralmiş bir kadın görüyoruz. Ee, bu, bu kez kadın e, hakik kürsüsünün önünde. Ee, ve hakimle kendi araların, e, kadının arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Kadın diyor ki ayrılmak istiyorum hakim bey. Peki, diyor hakim e, ayrılmak istediğin eşin nerede? Kadının yanıtı maalesef e, hiç komik değil e, ve çok düşündürücü. Ülkümden, ülkemden ayrılmak istiyorum hakim evet. bey. Seferselvi'nin evrenselden çıkan karikatürü uhum. Evet öyle olunca e, ben bu hafta e, dünyanın çeşitli bölgelerinden e, biraz kadın konulu e, daha doğrusu 8 Mart'la ilgili çizilmiş olan bazı karikatürler seçtim. E, i̇lk ilk e, ilk karikatürüm Japonya'dan. Bu Toshika Nishida isimli bir e, hanım bir kadın karikatüriste. bu karikatürde karşılıklı olarak masa başında çalışmakta olan iki insan görüyoruz. Soldaki kişi kadın. Sağdaki de erkek. Ee, her ikisinin önünde bilgisayarlar var. Ee, ve her ikisinin yanı başlarında da duvarda birer duvar saati aslında. Ee, erkek önündeki bilgisayar reklamına odaklanmış. Ee, tepesindeki saat de normal. Sayılar bildiğimiz sayılar. Saat 9'a 7-8 var. Yani Karşısındaki kadın ise Endişeyle yine o kendi tepesindeki Saate bakıyor ee, Ekrana bakmaktansa bilgisayara bakmaktansa Orada da saat aynı zamanı gösteriyor Orada da saat 9'a 7-8 dakika var Ama ge Fakat... gece değil Evet gece tabi tabii. Gece gece ee, ee, Kadran farklı kadının Kadranı farklı Kadrandaki 6 rakamından itibaren Sayıların yerinde bir tane çocuk yüzü, böyle emoji gibi bir çocuk yüzü görülüyor. E, saat altıdaki çocuk, çocuk yüzü normal. Karşıya bakıyor. E, saat yedide çocuğun yüzünü bir hüzün kaplıyor, üzgün. Sekizde gözünden bir damla yaş gelmiş. Dokuzda haykırarak hüngür hüngür ağlıyor. Saat onu gösterdiğimde, göstereceğimde veya... Ee, çocuk artık ağlamaktan herhalde Bilkim düşmüş sekizdeki gibi ailen Gözünde bir anla yaş var ee, Saat 11'de de Çocuğun gözleri kapalı Belli ki artık uyumuş evet. Şimdi bunu Evet Çalışan bunu, kadın Çalışan kadın Japonya'da çalışan kadın Japonya'da bir Japonya'da Çalışan kadın tarafından çizilmiş bir karikatür bu ee, evet. Anlamlı oldukça anlamlı Erkekle kadın farkına vurgu yapmış Japonya'daki tabi. E, oradan Avrupa'ya geçersek, e, Hollanda'da durum biraz daha farklı. Hollanda'da bir karikatürist, Thierre Royaerts, e, onun yazdığına göre, bu karikatürün altına çünkü uzunca bir yazı yazmış, e, Hollanda'da yöneticilik Bakanlığı'na ulaşabilen kadın sayısı ancak %25'i buluyormuş. Karikatüründe de bu olduğu vurgulamış Royaerts. Yani oldukça modern bir çizim görüyoruz. Ee, biraz o e, eşerin merdivenlerini anlatıyor. Hani e, böyle kısır döngü içinde evet. ini iniyor mu çıkıyor mu bilmezsiniz. E, fakat ondan farkı e, eşerin o kısır döndürsün yerine bu merdivenler e, hiçbir yere çıkmıyor. Önlerinde hep duvarlar var. Evet. <gülüyor> e, sol tarafta da bir asansör var. Bu asansörle bindiğiniz zaman üst kata çıkmak mümkün tabi ama yönlendirme tabelalara koymuş e, karikatiniz e, tabela bir tanesi erkekleri asansöre diğeri ise kadınları ise e, çıkılması o mümkün olmayan merdivenlere yönlendiriyor yukarıdan seyreden bir adam var birinci katta. E, Yürü, yürü başarırsın diyor değil mi? Yürü başarırsın. Hadi çık göreyim seni falan gibi. Evet. Değil mi? Go for it. Git. Go for it. <gülüyor> başarırsın falan diye kadına e, cesaret veriyor herhalde. E, Hollanda'da durum bu. Evet. Oradan Afrika'ya geçelim. E, madem dünya turu yapıyoruz kısaca. Afrika'da Burkina Fasol'u e, karikatürcü Damien Gels da Fransız köken, Fransa kökenli bir karikatürist. Burkina e, Faso'da yaşıyor. Çok ilginç karikatürleri var. E, oradaki duruma dikkat çekmiş. Orada durum çok daha farklı tabii. E, şimdi e, karikatürde elinde böyle kocaman, devasa bir heykel e, taşıyan bir adam görüyoruz. Bir kadına uzatıyor. Yerli bir kadına. E, adam takım elbiseli. E, kadına diyor ki, kadın 8 Mart için al sana 8 kiloluk bir ödül. Ödül dediği de altın renginde, 3 boyutlu, işte kadın cinsiyetini temsil eden o Deniz simgesi var ya, evet. aynen o simgeyi büyüçmüşler böyle ödül yapmışlar. Kadınsa yerli kıyafetleri içinde, yılan ayak, sırtında bir odun yığını var, yatak yorgan döşek, leğen, kap kapkaçak, aklınıza ne gelirse hepsini sırtına almış. Bir de küçük çocuğu var. Onu da omuzlarına almış. Ee, adama şöyle yan gözle bakıyor yani. Bayramdan sonra bunu taşımama yardım edecek misiniz? Kadın bayramından sonra. Evet, kadın bayramından sonra. Bütün naifliğiyle. <gülüyor> evet, aynen öyle. Evet. Peki Benden çok galiba bitiriyoruz. Bitiriyoruz, evet. Bu kadar. Ee, bir iki hafta olamayacağım. Seyahattayım. Ee, herhalde yokluğumu aratmaksınız artık. Artık tabii şey yaparız. Bar Merak etmeyin. İyi ki doğdun Barbie diyoruz sana da. Peki. üzerime <gülüyor> dağılınıyorum çünkü benim de doğum günüdi geçen hafta. Ha, evet, tamam. Barbie'den. Barbie kendil, Barbie'den. Barbie ve ben. <gülüyor> Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. üzere. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.